Ağuzzu bilahemin Şeytanı Rajiim Bismillahi ve nestayinuhu ve nestafiru ve nağuzzu bilahemin şururan fi sinab min siyate Men yehtihi Allahu falamuzillale ve men yudlil falahadyle ve eşşadu enna la shirkile ve eşşadu enna Muhammeden abduhu ve rasuluhu Ma baht? Fina istaqab hadis kitab Allah ve khair alhadihi Muhammedin sallahu alaihi wasallam ve şerralli umuri ve kulle muhtesetin bid'a, ve kulle bid'atin zalale, ve kulle zalaletin finn'ar. Evet, Ezzeria kitabında geçtiğimiz hafta cihadetin türleri konusuna giriş yapmıştık. Bunlardan birisi, cinnet, aklı perdeleyen bir arazdır. Ahmaklık ise hak yolu görememektir. Her ikisi de yaratılıştan olabildikleri gibi arizi de olabilirler. Yani sonradan da olabilirler. Her halükarda ahmaklık, delilikten daha beter görülmüştür. Nitekim şair şöyle demiştir. Her derdin tedavisini sağlayan bir deva vardır. Yalnız ahmakla tedavi pek yorar kişiyi. Rivayeti sahih olmasa da bu konuda oldukça yararlı bir hikaye nakledilmiştir. Anlatıldığına göre İsa Aleyhisselam bir ahman tedavisini üstlenmiş ve Sonra şöyle demişti, ahmak tedavi etmek beni alacalı ve cüzzamlı tedavi etmekten bile daha fazla yordu. Bu noktada Mecnun ile ahmak arasında şöyle bir ayrım yapılabilir. Mecnun'un isteyip yüneldiği gaye bozuk olsa da ona ulaşmak için izlediği yol doğru olabilir. Ahmak'ın gayesi ne kadar doğru olsa da ona ulaşmak için izlediği yol yanlış olacaktır. Buna göre Mecnun maksadından önce davranışı ile görülüp değerlendirilirken, Ahmak maksadıyla değil, davranışıyla tanınır. Bu neden nedir ki, Mecnun'un iradesi sağlıklı olduğunda fiilde sağlıklı olur ve yaptığı doğru hareketlerle görenleri şaşırtır. Ahmak ise neredeyse hiçbir davranışında isabet edemez. Dalgınlık yani bele, işlerin farkına varmamak olup zıttı uyanıklıktır. Dalgınlık ve uyanıklığın dünyevi uslar hakkında olduğu gibi uhrevi konularda da geçerli olduğu söylenmiştir. Yani ahirette ilgili konularda. Diğer taraftan bu ikisinden birinde dalgın olan bir kimse, diğerinde uyanık olabilmektedir. Öbekre sıtık Radyaland dedi ki, uyanıkların en uyanığı takva sahibi, ahmakların en ahmağı ise günahkar kimsedir. Havai ya da Rak'i, kalbini her türlü imkansızla doldurduğu için yamalı bohça gibi olan kimsedir. Saçmalayan, er'an, Sürekli doğrudan uzaklaştıran şeyler uyduran kimsedir. Bu davranışı dağın yamaçlarının dikliğine benzetilerek bu isimle alınmıştır. Doğruya engel olan kimsedir. Ahmak, aklı eksik kimsedir. Köken olarak pazar yerinde malın eksilmesine dayanır. Tecrübesizlik, gımara, sağlıklı bir hayal gücüne sahip olmasına rağmen ameli konularda tecrübesiz olmaktır. Kişi bir konuda tecrübesiz iken başka bir konuda gayet tecrübeli olabilir. Beceriksizlik, hork, ameli bilgiler noktasında cahil kimseler hakkında kullanılır. Bu tür kimseler her zaman gerekenden az veya çok ya da istenenden farklı biçimde yaparlar. Amellerin bozulması da bu üç hususun biriyle gerçekleşir. Anlam bakımından bunun zıttı hazakat, becerikliliktir. Yoldan çıkmışlık, gay, tamamen hevaya uyup aklın gereklerini terk etmektir. Şaşkınlık, dalal, hakka inanmak, İyilik yapmak veya doğru söylemek niyetine karşı kusur yahut yanlış düşüncesi yüzünden batıl bir şeyi hak gibi görüp onaylanmak, yalan bir sözün doğruluğuna kanmak veya çirkin bir fiili güzel gibi görüp işlemektir. Cehalet, saydıklarımızın tamamı için kullanılan genel bir isimdir. Hilekarlık, hap büyük-küçük, fark olmaksızın dünyevi işlerde sahip olduğu üstün zeka yani dehayı kullanmaktır. Cerbeze, Hilekarlıkla aynı anlamda olup dini konularda böyle davranmaya denir. Genelde maksatlarına ulaşmış büyük işleri yapanlar için kullanılır. İslam tarihinde dört tane deha sahibi olduğu söylendikten sonra dünyevi konularda muhataplarını kandırarak büyük sonuçlara ulaşan kimseler sıralanmıştır. Küfür, cehaletin türlerinden biri de kişinin hakkı hiçbir kanıta dayanmaksızın, delile dayanmaksızın ısrarla yalanlaması anlamına gelen küfür ve inkardır. Aslı Allah Teala'nın insanoğluna fıtratı gereği verdiği bilgileri ve hakkı arayan tabii fıtratını perdelemek, nefsinin arınma çabasını ihlal etmektir. Şems 9-10. ayetlerinde, onu arındıran felaha erdi, onu kirleten de kaybetti.'' buyrulmuştur. İnsan nefsi, hikmet ve bilgilerin madenidir. Bütün hikmet ve bilgiler onda fıtri olarak yerleşik, potansiyel olarak mevcuttur. Bunu kömürdeki yanma kuvvetine, çekirdekteki vurma acına, taşta gizli altına ve yer altındaki suya benzetebiliriz. Ne var ki yer altındaki su beşerin hiçbir etkisi olmaksızın akıp gitmektedir. Bazılar bu suyun varlığını kesin olarak bildikleri için kuyu kazarak veya pompa bağlayarak suyu çıkartabilmekte, bazıları ise o suya ulaşabilmek için çok külfetli ve meşakkatli kazma işlemleri e, gerektiğine inanmaktadırlar. Yer altından çıkarılan bu su ilgilenildiği takdirde yararlı olacakken ilgilenilmediği takdirde kimseye yarar olmadan akıp gitmeye devam edecektir. İnsanların nefislerindeki hikmet ve bilgiler de böyledir. Bu bilgilerden bazıları beşeri bir öğrenme süreci olmaksızın ortaya çıkabilmektedir. Bu nebilere, peygamberlere özgü bir haldir. Çünkü bilgilerin onlara taşması yani feyazanı mele alanın vasıtasıyla olmaktadır. Bazı bilgiler çok az bir eğitimle ulaşılabilen türden sıradan bilgiler içermekteyken, bir kısım bilgiler ulaşılması gerçekten zor ve yoğun çaba gerektiren türden bilgiler içermektedir. Halkın geneli için geçerli olan hal budur. İlmin nefislerde yerleşik olduğuna Allah Teala'nın şu ayeti delil getirilmiştir. Araf 172-173. ayetleri. Rabbin Adem oğullarının sülplerinden zürriyetlerini çıkarmış, onları kendi nefislerine şahit tutarak, ben sizin Rabbiniz değil miyim buyurmuş. Onlar da evet şahidiz, sen bizim Rabbimizsin diye cevap vermişlerdi. Yahut da daha önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlardı. Biz de onların arkalarından gelen zürriyetleriz. Şimdi o hakkı batıl gösterenlerin yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. Görüldüğü üzere allah Teala bütün insanların, terbiye edici, besleyici ve rızık verici olarak kendisini ikrar ettiklerine dikkat çekmektedir. Bu akıllarına yerleştirilmiş olanı nefislerinin ikrarından başka bir şey değildir. Dille ikrara gelince hepsi bu ikrarda bulunmamıştır. Buna da şöyle işaret edilmiştir. Kendilerine onları kimin yarattığını sorsanız kesinlikle Allah diyeceklerdir. Araf 87. Ayet Yani onların hal ve hareketlerine dikkatle baksanız, Dilleri olmasa da nefisleri ve uzuvları buna dile getirecektir. İntekim allah Teala şöyle buyurmaktadır. Başka şeylerden yüz çevirerek kendini yalnız bu dine ver. Allah insanları yaratılıştan bu din üzere kılmıştır. Rum Suresi 30. Ayet allah Teala bütün insanları fıtrat olarak dost doğru ve şaşmaz bir din üzere yarattığını bildirmektedir. Bazı inatçı kimseler ne kadar değiştirmeye çalışsalar, ve halkı uzaklaştırmaya gayret etseler de her insan yaratılışı gereği o dini bilmektedir. Bu yüzden aksi yöndeki bütün gayret ve çabalar başarısız olmaya mahkumdur. Bakara 138. ayetinde işte bu Allah'ın boyasıdır. Allah'ın boyasından daha güzel boyası olan kimdir buyurulmuştur. Onun boyasının ve fıtratının güçlü olduğu kimseler hakkında ise şöyle buyurmaktadır. Mücadele 22. ayetinde işte onlar Allah'ın kalplerine imanı yazdığı kimselerdir. Görüldüğü gibi bu fıtrat ve boya yazı olarak simlendirilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğan her çocuk fıtrat üzere doğar buyurmuştur. İnsanlardan kendi aleyhlerinde alınan şahadete gelince insanlar bu noktada iki kısma ayrılmışlardır. Birincisi Adem aleyhisselamın sulbünden çıkarılan zürriyetlerle birlikte yaptıkları şahadet üzere sürekli düşünerek onun hakikatlerine ulaşan kimseler ki, Bunlar, daha önceki bir şahadeti unuttuktan sonra tekrar hatırlayan kimseler gibidirler. Nitekim Bakara 221. ayetinde, ''Umulur ki hatırlarlar.'' buyrulmuştur. Ve İbrahim 56. ayetinde, ''Akıl sahiplerinin hatırlamalar için.'' buyrulmuştur. İkincisi, ''Nefislerini ihmal ederek yüklendikleri şehadeti hatırlamak için çaba sarf etmeye zaman ayırmayan kimselerdir.'' allah Teala bunlar hakkında da şöyle buyurmuştur. ''Hatırlatıldığında bile hatırlamazlar.'' Safat 13. Onlar kör bir cehalet içinde yüzerler. allah Teala ilk yaratılışımızda yaptığımız bu şahadeti hatırlamamızı teşvik ederek birçok yerde şöyle buyurmuştur. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve sizi bağladığı sözünü hatırlayın. Maide 7 Bu doğru mu? Maide 7 Kur'an'ı hatırlamanız için kolaylaştırdık. Durup hatırlayacak var mı? Kamer 17 Burada anlatılmak istenen Kur'an'ın kolay ve anlaşılabilir kılınması sayesinde ilk verilen sözün hatırlanması yönünde çaba harcanmasıdır. Hatırlama yani zikir birçok şekilde olabilir. Dil ile olabilir ki kalpte ulaşan bir suretin dille ifade edilmesi şeklinde gerçekleşir. Kalp ile hatırlama ki görme gücü, basiret gücü veya başka bir duyunun tesiriyle bildik bir şeye ait suretin kalpte belirgin hale gelmesiyle gerçekleşir. İnsanda yaratılıştan var olan ve bilinç altında bulunan bir şeyin suretinin bilinç üstüne taşınmasıyla gerçekleşir ki, üstteki ayetlerde işaret edilen hatırlama bu türdür. Hikmet ehli bu tür hatırlama hakkında şöyle derler. Öğrenme fiili aslında insana dışarıdan bir şey getirmez. Sadece nefiste var olan şeyin üstündeki perdeyi kaldırarak belirgin hale gelmesini sağlar. Öğrenen kimseyi, yer altında bulunan bir suyu toprağa kazarak çıkartan kimseye, ya da tozlanmış bir aynayı temizleyerek parlatan kimseye benzetebiliriz. Oysa gerek yer altındaki su, gerekse tozlanmış aynanın işlevi akıl sahipleri için bilinmedik şeyler değildir. İlim 3 kısma ayrılır. Lafza dair ilim, lafız ve manaya dair ilim, sadece manaya dair ilim. Lafza dair ilimler manalar vasıtasıyla lafızlara ulaşmanın amaçlandığı ilimler olup 2 kısma ayrılır. Birincisi, lafızların bizzat kendilerine hükmedilmesini içeren kısım ki bu dil ilmidir. İkincisi, lafızların eklerine hükmedilmesini içeren kısım ki bu da kendi içindeki ayrılır. İlkinde, nesir ve nazım müşterek olup, iştikak, yani türeme, kelimelerin türeme bilgisi, nahi, dil bilgisi dediğimiz ve sarf, bu da kelime bilgisi, bunların konusunu oluşturur. Diğeri ise, sadece nazımı konu alan aruz ve kafiye ilimlerinin konusunu oluşturur. Lafız ve mana ile ilişkili türe gelince bu da beş kısma ayrılır. Burhanlar ilmi, cedel ilmi, hitabet ilmi, belagat ilmi, şiir ilmi. Yalnız mana ile ilgili kısma gelince bu da ilmi ve ameli olmak üzere iki türdür. İlmi olan sırf bilgi amacıyla talep edilen ilimlerdir ki, Allah Teala'yı, nübüvveti, melekleri, kıyamet gününü, aklı, nefsi, işlerin esaslarını, rükünleri, Telek ve yıldızlar gibi uzay varlıklarını, bitki tabiatlarını, botanik ilmi, hayvan tabiatlarını ve insan tabiatını bilmeyi ifade eder. Ameli olan kısmı ise hem bilinmesi hem de uygulanması maksadıyla talep edilen ilimlerdir ki, bazen sünnetler, bazen siyasetler, bazen şeriat, bazen şeriat hüküm ve erdemleri olarak adlandırılmıştır. İbadetler, muameleler, yeme, içme, evlilik ve ahlak gibi hususlar ilmin bu türünün kapsamına giren hususlardır. İlimleri tahsil etmenin dört yolu vardır. Birincisi, mutlak akıl ve duyuların çatışması yoluyla öğrenme ki, halleri farklı da olsa alet ilimlerine sahip olmayanlar için geçerli bir yöntemdir. İkincisi, akli veya hissi önermelerden hareketle nazari düşünme yoluyla öğrenme yöntemidir. Üçüncüsü, başka insanların bilgilerini bizzat ağızlarından dinleme veya yazdıkları kitaplardan okuma yoluyla öğrenme yöntemidir. Bu şifahi veya kitabi haberin ilim olması ancak verilen haberle ilgili zannın kalkmasıyla mümkündür. Dördüncüsü vahiy yoluyla öğrenmedir ki gözle görülen vahiy meleği vasıtasıyla olabilir. Allah Teala ruhu emin onu kalbine indirdi buyurmuştur şuara, şuara 92. ayetinde ya da Musa Aleyhisselam durumunda olduğu gibi Allah Teala'nın kelamını bizzat ondan dinlemekle gerçekleşir. Vahyin bir yer şekli uyanıkken kalbe doğma biçiminde gerçekleşir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu ümmette kendisine konuşulmuş biri varsa o da Ömer'dir. Yani bazen de uykuda görülen sadık rüya ile gerçekleşir. Rüyayı sadıka vahyin 46 parçasından biridir buyurulmuştur. Vahyin belli başlı türleri hakkında şu ayeti de zikredebiliriz. Şuura suresi 51. ayeti. Allah hiçbir beşer ile konuşacak değildir. Ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından olabilir. Ya da bir elçi göndererek izniyle dilediğini eder. İlmi neredeyse iki şekilde öğrenilir. Evde edilen ilim, e, semerelerin değeriyle öğrenilir. Delaletinin gücüyle öğrenilir. Mesela dini ilimlerin tıp ilmine üstünlüğü böyle bilinir. Çünkü dini ilimlerin semeresi ebedi hayat kazanmak iken, Tıp ilminin semeresi geçici dünya hayatından bir süre daha kazanmaktır. Diğer yandan dini ilimlerin kaynakları vahiden alınmışken tıp ilminin kaynaklarının çoğu beşeri tecrübeye dayanmaktadır. Nice ilim vardır ki başka bir ilimden bir açıdan üstün olurken o ilim de bundan ikinci açıdan üstün olabilir. Mesela tıp ilmi ile matematik arasında böyle bir ilişki vardır. Tıp ilmi semeresi bakımından değerlidir. Çünkü insan hayatıyla ilgilenir. Matematik ise delillerinin sağlamlığı bakımından ondan üstündür. Bir ilim zaruri olduğunda tecrübeye ihtiyaç duymaz. İlim ehlinden birinin hatasından dolayı o ilmin bütünüyle bozuk olduğuna hükmedilemez. Oysa avam böyle bir eğilime sahiptir. Mesela herhangi bir sanat dalında usta olan birisinin hatasını gördüklerinde o sanat dalının tamamını suçlarlar. Aynı şekilde doğru yapan birini gördüklerinde de bütün sanat ehlini doğru sayarlar. Tıp ve müneccimlik bu tür muameleye maruz kalan sanatlardandır. İnsanlar bu gibi sanatlarda onu icra eden kişiye göre hüküm verirler. Halbuki Ali bin Ebi bunu yanlış görerek şöyle demiştir. Ey şaşkın, hakikat sana gizlidir. Bil ki hakikat kişilerle bilinmez. Önce hakkı bil, hak ehlini bilesin. İnsanlar sanatın manevi bir şey üzerine bina edilmiş olduğunu, onu icra eden kimsenin ise çaresizlik ve kusurla yoğrulmuş bir beden ve mizaca sahip bulunduğunu bilmezler. Sanatı icra eden kimse elbette hataya geldir. Diğer yandan her insan iyi yapamadığı bir şey taklit ettikten sonra aletinin uygun olmadığını iddia edebilir. Ayrıca sanat ehlinden birçoğu sanatının tabiatında bulunan şeylerin varlığını iddia edebilirler. Nitekim müneccimlerden birçoğu, o sanatın tabiatında bulunmayan şeylerin varlığını iddia etmişlerdir. Şu halde ilim ve sanatları değerlendirirken insanların iddialarına itibar etmemek gerekir. İnsan inceleme imkanı bulabildiği ve ömrünün elverdiği ilimlerden hiçbirini ihmal etmemeli. Onu bir nebze olsun koklayıp tanımalı ve tatmalıdır. Eğer kader yardım edip de Onunla beslenir ve azıklanırsa nimete ermiş olur. Aksi halde kendi konumunu bilmemesi ve yararı noktasındaki aptallığından dolayı o ilimlerin kendine düşman bilecektir. Bir şey bilmeyen kişi ona düşman olur. İnsanlar bilmediklerinin düşmanlarıdır. Allah Teala Ahkaf 11. ayetinde şöyle buyurmuştur. Kafirler bununla hidayete ermedikler için bu eski bir yalandır diyeceklerdir. Erdem Erbabı kadılardan biriyle ilgili şöyle bir kıssa anlatılmıştır. Bu zat, yaşı hayli ilerlemesine rağmen mühendislik öğrenmeye merak sarmıştı. Bu yaşta mühendisliği ne yapacağı sorulduğunda şöyle cevap verdi. ''Bunun yararlı bir ilim olduğunu gördüm. Onu bilmediğim için düşman olmak istemedim. Akıl sahibi kimse hiçbir ilmi hafife almamalı, hepsini hak ettiği saygıyı gösterip layık olduğu konuma yerleştirmelidir.'' Herhangi bir ilmi öğrenen kimse o ilimde kendisine rehberlik edene ve öğrenmesine vesile olanlara teşekkür etmelidir. Hikmet ehlinden bir zatın şöyle dediği nakledilmiştir. Bizlerde çeşitli kuşkular oluşmasına yol açan atalarımıza minnettar olmalıyız. Çünkü onlar bu kuşkulardan hareketle araştırma yapmamıza vesile olmuşlardır. Sahip olduğumuz ilimde ne kadar küçük olursa olsun her pay sahibinde şükranlı anmamız gerekir. Diğer yandan bizden öncekilerin düşünce ve fikirleri olmasaydı sonrakiler derin bir şaşkınlık içinde ne dünyevi ne de ukravi çıkarlarını öğrenemeden kalırlardı. İnsanların kullandıkları aletlerin belki de en basiti olan ve iki bıçağın birleştirilmesinden oluşan makasla ilgili ilahi hikmeti düşünen kimse Allah Teala'yı elbette çok daha yüceltecek ve daha minnettar olarak şöyle diyecektir. Bunu bizim hizmetimize veren Allah'a tenzih ve te e tesbih ederiz. Zuhruf 13. Ayet. İlim insanı Allah Teala'ya götüren ve çeşitli merhaleleri olan bir yoldur. Allah Teala bu merhalelerden her birine gelenleri tıpkı hac veya cihad için yolculuğa çıkan yolcu ve mücahitleri koruduğu gibi korumaya üstlenmiştir. İlmin değişik merhaleleri arasında şeriatın üzerine bina edildiği dili bilmek yani Arapçayı bilmek en önemli aşamalardan biridir. Ardından Allah Teala'nın kelamını ezberlemek, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini dinlemek, fıkıh, ahlak ve vera ilimlerini öğrenmek gelir. Bunları muamelat ilmi takip eder. Bütün bu aşamalar arasında burhan ve delillerin usulleri gibi araçlar gelmektedir. Allah Teala ilim yolundaki bu aşamalara dikkat çekerek şöyle buyurmuştur. Onlar Allah katında derece derecedirler. Alimran 163 Allah içinizden iman edenleri ve ilim verilenleri derecelerle yükseltir. Mücadele 11 İlmin bekçiliğini yapan bu kimselerden her biri, Kendini ve konumunu bilip bulunduğu yerin hakkını verirse tam bir cihat içinde sayılır ve Allah Teala da ameli miktarınca sevabını garanti altına alır. Ne var ki bu merhalelerden hemen hepsinde özü itibariyle kötü, işi bakımından hırslı, liderlik sevdalısı ve kendini beğenmiş cahil kişilerde bulunur. Böyleler ilmi sermayelerini daha fazla satmak için bulundukları mevkiden daha yukarılara sıçramaya yertenerek onları bir türlü beğenmezler. Bu neden nedir ki? İlmin hakiki gayesine sahip olmaksızın ilimde mevki sahibi olmuş kimselerin kendilerinden üstekilere çamur attıklarını, onların mevkilerine özlemle bakanları caydırmaya çalıştıklarını sıklıkla görürsünüz. İnsanların o üstün kimselerden herhangi bir kuşkuyla uzaklaşacaklarını gördüklerinde hiç tereddüt etmeden bunu yapar veya başka yöntemlerle başvurarak insanları onlardan soğutmaya çalışırlar. Bu kimseler Allah Teala'nın şu ayeti kapsamına girenlerdir. İnkar edenler dediler ki, bu Kur'an'ı dinlemeyin de o okunurken şamata, gürültü çıkarın. Hussilet 26 Bizce bu ancak şu ayet kermede söz edilen kimselere uygun bir davranıştır. O kimseler ki dünya hayatını ahirete tercih ederler. İbrahim 3 Tirmizi bu meseleyi kaydettikten sonra şöyle demiştir. İnsanların dünyevi kazanç ve ticaretlerine engel olarak yol kesenler hakkında Allah ve Resulüne savaş ilan edenlerin cezası ancak işte ellerinin, kollarının çaprazlama kesilmesi diye Maide 30 ayetinde buyurduğuna göre insanların bizzat ona götüren yolu kesmeye çalışanların hali ne olacaktır? İsa Aleyhisselam'ın da Yahudi din e, alimlerine şöyle dediği nakledilmiştir. Ey şer uleması! Cennetin kapısına oturmuşsunuz. Ne kendiniz giriyor ne de başkalarının girmesine izin veriyorsunuz. Sizin durumunuz ancak suyun önünü tıkayan kayaya benzemektedir. Ne suyu içebilen ne de ekili arazinin suya doymasına izin veren bir kayaya. Bir de bakanların hoşuna giden ancak yenileri öldüren zakkum ağacına benziyorsunuz. Gayesi Allah Teala'nın komşuluğu olan kimse Allah Teala'nın buyurduğu gibi sadece ona yönelmelidir. Zariyat 50. ayetinde Öyleyse Allah'a firar edin buyurulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde yolculuk edin, zeytinlik bulun buyurmuştur. Bunu e, esası yolculuk edin ki sahat bulasınız, ganimetlenesiniz e, şeklinde geliyor hadis. Bu zeytinlenin lafzıyla bilmiyorum. Böyle e, biri türlü ilimleri Allah yolundaki duraklara yiyeceği azıklar gibi düşünmeli, mola verdiği her yerde onlardan doyacağı kadar yemelidir. Bunlardan herhangi birinin peşine düşerek bütün gayret ve enerjisini ona sarf etmemelidir. Çünkü belli bir ilmin peşine düşüldüğünde bir ömrün hatta birkaç ömrün tüketilmesini gerektirecek, yine de tam kaynağına inilemediği görülecektir. Allah Teala böyle yapmamamız hususunda şöyle uyarmıştır. Onlar ki sözü dinler ve onun en güzeline tabi olurlar. Zümer 18 Ali Radyalanta dedi ki ilim çoktur. Siz her şeyin güzel olanını alın. Denildi ki tabiatınızı bilgiler ve düşüncelerle süsleyin. Unutmayın eğer meyveler yararlıysa ağacın az meyveli olması onu gözden düşürmez. Kişi herhangi bir dalda belli bir doygunla ulaşmadan başka bir dala atlamamalıdır. Önce o sanatın hakkını vererek ihtiyacı olanı almalı, başka bir sanata da bundan sonra geçmelidir. Çünkü sürekli farklı şeyleri dinlemek insanın anlayış gücüne zarar verir. allah Teala Bakara 121. ayetinde kendilerine kitap verdiklerimiz onu hakkıyla okurlar buyurmuştur. Yani okuduklarını ilim ve amel olarak iyice özümsemeden başka bir şeye geçmezler. Her halkarda daha önemli olan öne alınmalı, önem sıralaması kesinlikle ihmal edilmemelidir. İnsanların birçoğu bu usulü gözetmedikleri için ilim yolunda kaybolmuşlardır. Kişi öğrenmeye başladığı her ilim dalını bir sonrakine ulaşma basamağı gibi görerek zirveye ulaşmaya çalışmalıdır. Nazari ilimlerde zirve Allah Teala'yı sadık hakikati üzere bilmektir. İlimlerin tamamı da aslında bu ilmin özgür hizmetkarlarıdır. Rivayete göre iki alim sürekli ibadet ettikleri tapınaklarında ellerinde birer deri parçasıyla görülmüştü. Birinin elinde şöyle yazılıydı. Her şeyi iyi yapsan da Allah Teala'yı bilinceye, onun sebeplerin müsebbibi ve eşyanın yoktan var eden olduğunu öğreninceye kadar hiçbir şeyi iyi yaptığını sanma. Diğerinin elinde de şöyle yazılıydı. Allah'ı bilmezden önce içerek susuzluğumu giderdim. Onu tanıdıktan sonra içmeden kanar oldum. Allah Teala bunların hepsinden daha kısa ve özlü, hikmet dolu bir ifadeyle şöyle buyurmuştur. Allah de ve onları bırak. Enam 91. Yani onu hakkıyla tanı. Yüce Allah ayetteki emri dilimizle söyleme maksadıyla vermemiştir. Çünkü Allah demek yürekten ve gerçek bir bilgiye dayanmadan olunca şiirsel bir sözden başka bir şey ifade etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti de buna işaret eder. Her kim ki ihlas ile Allah'tan başka ibadet-i layık ilah yoktur derse cennete girer. İlim, yarar sağlanacak amellere riayet ederek onları yerine getirmekten uzak kalmamalıdır. Görmez misin ki Kur'an-ı Kerim'de iman lafzının geçtiği her ayette mutlaka salih amel ile birlikte zikredilmiştir. Onlar ki iman ettiler ve salih amel işlediler. kef 107 Ona ancak güzel söz yükselir, salih amel de onu yükseltir. Fatır on. Bu meyanda şöyle denmiştir. Amelsiz bol ilim günahların malzemesidir. Yine ilim temel amel binadır. Üzerine bina bulunmayan temel ise bir hiçtir. İnsanoğlu kazançları bakımından dört durumdan birinde bulunur. Faydalanma hali ki bu durumda bulunan biri kazanmaya çalışmaktadır. Kazandığını biriktirme hali ki bu kazanımlarıyla başkalarına el açmaktan kurtulmuş olur. Kendine harcama hali ki kazandığından yararlanma konumunda olacaktır. Başkalarına yararlı olma hali ki bununla cömert ve ele açık biri olur. Bu tasnif ilim bakımından da aynen geçerlidir. Kişi ilim noktasında yararlanma, öğrenme, derinden kavrama ve başkalarına öğretip aydınlatma hallerinden birinde bulunur. Bir servete sahip olup ondan yararlanan ve hak edenleri de yararlandıran kimse hem kendini hem de başkalarını aydınlatan bir güneş, hem kendini hem başkalarını güzel kokuya boğan bir mis gibidir. Dört konum içinde en değerli mevki budur. Bunun ardından belli bir ilim dalından yararlanıp onunla aydınlanma konumu gelir. İlminden kendisi yararlanmayıp başkalarını yararlandıran kimse ise kendisi hikmetten yoksun kalarak başkalarına hikmet sunan bir defter, başkalarına kumaş üretip kendisi giyemeyen bir dokuma tezgahı, kendisi yanarak başkalarını aydınlatan bir mum gibidir. Öğrendiği ilimden ne kendisi yararlanan ne de başkalarını yararlandıran kimseye gelince şu beyit söylenmiştir. Diken bitirmiş bir hurma ağacı gibidir o. Elini uzatıp alan bir suçludan bile korunamaz. Öğrencinin taşıması gereken görevler Hakikatleri öğrenmeye aday olan bir öğrencinin şu üç hususu gözetmesi gerekir. Ekilecek toprağın zararlı otlardan temizlenmesi gibi nefsini çirkin ahlaktan tamamen arındırması gerekir. Daha önce de ifade edildiği gibi Temiz insan ancak temiz bir evde oturabilir. Melekler içinde köpek bulunan eve girmezler. 2. Hakiki ilimlere daha fazla zaman ayırabilmek için dünyevi meşguliyetlerini azaltmak. Allah Teala Ahzab 4. ayetinde Allah bir insan içinde iki kalp yaratmamıştır buyurmuştur. Düşünce farklı şeylere, farklı yerlere daldığı zaman suyu sağa sola sılan bir kanal gibi olur. Suyun bir kısmı buharlaşırken bir kısmı da toprak tarafından emilir. Sonuçta kanalın bir yararı kalmaz. Halbuki suyu kaçırmayan bir kanal onu gereken yere taşıyarak faydalı olmasını sağlayacaktır. 3- Gerek öğrenmek istediği ilme gerekse hocasına kibirle yaklaşmamalıdır. İlim gücelik taslayana açılmış bir savaştır. Bu özelliğiyle sürekli yüksekleri alaşağı etmek isteyen bir sel gibidir. Belki de bu yüzden şöyle denilmiştir. Kendinizi tamamen vermedikçe ilim size bir parçasını dahi vermeyecektir. Kendinizi tamamen verdiğinizde ise size bir parçasını vereceği bile kuşkuludur. Öğrenci hocası karşısında yağmur bol yağdığında onu güzelce emerek kabul eden gevşek bir toprak gibi olmadıkça ondan yararlanamaz. Öğrenci hocasının ilmini emzikli bir çocuk gibi emmelidir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki bunda kalbi olan veya şahit olarak kulak veren için bir hatırlatma vardır. Kaf 37. ayet Yani nefsini hakkıyla tanıyan yahut ilmi dinlemek ve ilim sahiplerinden iktibas almak isteyen kimseler için bir hatırlatma ve öğüttür. Alimlerden bir zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veren el alan elden üstündür hadisi hakkında şöyle demiştir. Bu hadiste öğreten kişinin öğrenen üzerindeki üstünlük ve faziletine işaret edilmektedir. Öğreten şahsın üstünlüğünde ise öğrenen kimsenin ona bağlanıp boyun eğmesine teşvik söz konusu olmaktadır. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse, hasta hastalığına teşhis koyan dürüst bir doktora tamamen teslim olmalı, ilaç ve diyetini ondan öğrenmelidir. Yiyecekler arasında sadece kendisine yarayanlar yemeli ve tedavisine yardımcı olacak şeylerden başka bir şey ağzına koymamalıdır. Öğrenci de dürüst bir hoca bulduğu zaman emirlerine uymalı, sözünden çıkmamalı ve öğrendiği ilimle alakası olmayan hususları onunla tartışmamalıdır. Bu hususta Allah Teala'nın Salih Kul ile Musa Aleyhisselam arasında geçenlere dair naklettiği bilgiler yeterlidir. Musa ona dedi ki, sana öğretilmiş olan ilimden bana da öğretmen şartıyla sana uyabilir miyim? Keyf 66 Bunun üzerine Salih Kul şöyle dedi, Eğer bana tabi olacaksan, ben sana söz açmadıkça bana hiçbir şey sorma. Keyif 70-70 Gördüğü üzere burada salih kul kendisine soru sormasını yasaklamaktadır. Ama bu yasak allah Teala'nın şu emriyle teşvik etli hususu kapsamamaktadır. Eğer bilmiyorsanız zikirlerine sorun. Çünkü salih kul Musa Aleyhisselam'a henüz makamına çıkamadığı bir ilmi yasaklamaktadır. Öğrenme halinde olan bir ilmin gizli kalan veya anlaşılmayan yönlerini sormak ise teşvik edilmiştir. Herhangi bir ilmi öğrenme konumunda bulunan biri, bu ilmin konularıyla ilgili henüz kesinleşmemiş, koşku doğrucu tartışmalara ve üstü kapalı şüphelere kulak vermemelidir. Çünkü bu tür yarım yamalak bilgiler, öğrenme sürecinde olduğu ilimden yüz çevirmesine, hatta tamamen geri adım atmasına yol açar. Bu neden nedir ki allah Teala, İslami bilgi ve inanç bakımından henüz kuvvetlenmemiş, Müslümanların inkar edenlerle karşı, karışmalarını yasaklayarak, yani onların arasına karışmasını yasaklayarak şöyle buyurmuştur. Ey iman sizden olmayanları dost tutmayın. Onlar sizi şaşırtmakta pusul etmezler. Alimran i̇mran 118 Daha önce yoldan çıkmış ve birçoklarını yoldan çıkarmış bir toplumun arzularına uymayın. Maide 77 Bu neden nedir ki avamdan olanların heva ve bidat ehliyle oturup kalkmaları mekruh görülmüştür. Heva ehliyle baş başa kalan avamdan birinin durumu kurtla yalnız kalan bir koyun gibidir. Hikmet elinden bir zat şöyle demiştir. allah Teala domuz eti yemeyi başlarda haram kılmıştı. Çünkü Müslüman olan Araplar ile onlardan inançları hakkında kuşkular doğurmaya çalışan Yahudi Hristiyanlar arasındaki bağları koparmak istemişti. Bu çerçevede onların ana yiyeceklerini oluşturan domuz etini de haram kılmıştı. Domuz eti ve Allah'ın adı anılmaksızın kesilen diğer hayvanların etlerini yemek ağır günahlar arasında sürekli vurgulanarak, Yahudi ve Hristiyanların ziyafet ve sohbet meclislerine katılmalarının önüne geçilmek istenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de mümin ve kafir hakkında şöyle buyurmuştur. Ateşleri birbirini görmez. Hikmet eline gelince... Onların Yahudi ve Hristiyanlarla birlikte oturup kalkmalarının sakıncası yoktur. Hikmet sahibi ordusu ve silahı tam olduğu için düşmandan çekinecek bir yanı olmayan sultana benzer. Bu bağlamda hikmet elinde bu gibi kimselerin kuşku ve şüphelerini dinleyerek onlarla mücadele etmeleri ve şüphelerini ortadan kaldırmaya çalışmaları caiz görülmüştür. Alim dini müdafaa noktasında çaba harcanan mücahitlerin en üstünlerinden biridir. Çünkü cihat ikiye ayrılır. Biri benan yani parmaklarla, diğeri beyan yani ilimle yapılır. Nitekim Allah Teala Kur'an pek çok yerinde hujjeti sultan olarak vasfetmiştir. Mesela Musa ile hakkında size apaçık bir sultan getireceğim. sözünü nakletmiştir. Duhan 19. ayetinde. İlim öğreten hocaya gelince öğrencilerini kendi çocukları yerine koymalıdır. Gerçekten de iyi bir hoca anne babadan daha üstün bir konuma sahiptir. Büyük İskender'e sorulmuştu. Senin için baban mı daha değerlidir yoksa hocan mı? O şöyle cevap vermişti. Hocam çünkü o ebedi hayatımın sebebidir. Babamsa fani hayatımın sebebidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buna dikkat çekerek ben sizler için baba gibiyim buyurmuştur. Erdemli bir hoca. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymalıdır. Çünkü insanları, irşad noktasında onun halifesidir. Öğrencilerine onun gibi müşrik davranmalı, üstlerine titremelidir. Allah Teala da Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu vasfına şöyle işaret etmiştir. O size son derece düşkündür, müminlere çok şefkatli ve merhametlidir. Tevbe 128. İlminden yararlandırdığı öğrencileri olmayan bir bilgin, Çocuğu olmayan kısır biri gibidir. Dolayısıyla kendisinin ölümüyle birlikte hatırası da ölüp gitmeye mahkumdur. Oysa ilminden yararlanıldığı zaman dünya durdukça hatırası yaşayacak, kendisi ölse de ilmi baki kalacaktır. Müminlerin emiri Ali Radyalan bununla ilgili olarak şöyle demiştir. Kainat durdukça alimler de duracaktır. Kendileri yitirilmiş olsa da eserleri kalplerde var olmaya devam edecektir. Hikmet elinden bir zat bana katından öyle bir dost ver ki, bana ve Yakup ailesine varis olsun Meryem 5-6. ayetin tefsirini yaparken şöyle demiştir. Rabbimden malına değil de iline varis olacak bir nesil vermesini niyaz etmiştir. Çünkü dünya malları peygamberler nezdinde üzerinde durulmaya değmeyecek kadar basit şeylerdir. Meryem 5. ayeti de bu anlamdadır. Kendinden sonra, Kendimden sonra yerime geçecek yakınlarımdan endişelendim. Yani benden sonra ilme riayet etmemelerinden korktum demektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de buna işaret ederek şöyle buyurmuştur. Alimler nebilerin varisleridir. Aynı babanın çocukları nasıl birbirlerini sevmek, dayanışmak ve birbirlerine buz etmemek durumundaysalar, ilimlerden herhangi birini öğrenenler daha da ötesini aynı dinin mensupları da böyle olmak durumdadırlar. Erdem kardeşliği kan kardeşliğinin üstündedir allah Teala şöyle buyurmuştur, ''Müminler ancak kardeştirler. Hücurat on. ''O gün takva sahipleri dışında bütün dostlar birbirine düşmandır.'' Zuhruf 67. ''Alim, irşad edecek kimseleri erdemsiz davranışlardan erdeme çekmeye çalışmalıdır. Bunu yaparken güzel ifadeler kullanmalı ve onu kötü davranışlardan bazı mesajlarla engellemelidir. Çünkü bu şekilde bir engelleme yöntemi açıkça söylemekten daha etkileyicidir.'' Bu engelleme biçiminin etkili oluşun nedenlerine baktığımızda şunları görürüz. Erdemli bir nefis herhangi bir sözün anlamına ulaşmada bu engelleme şeklini tercih eder. Çünkü bu engelleme türünde kafa yorma ve düşünme söz konusudur. Nitekim nice engelleme vardır ki açıkça söylemekten, tasrihten daha etkilidir denmiştir. İkinci nedeni bu tür engellemede insanın yüzüne vurarak onurunu zedeleme ve aşağılama söz konusu olmaz. Üçüncü olarak açıkça söylemenin tek bir yolu varken engellemenin birçok yolu vardır. Bu tür engelleme bu bakımdan daha etkili bir ifade biçimidir. Engelleme yollarına örnek olarak cevabı hasfedilmiş şart cümlelerini zikredebiliriz ki Kur'an'da bunun örneklerine rastlamaktayız. Cennete geldiklerinde kapıları açılır, cennetin bekçileri onlara selam size, tertemizsiniz, artık ebediyen kalmak üzere girin cennete derler. Zümer 73. Dördüncü olarak engellemede farklı ibareleri farklı biçimlerde zikretmek mümkündür. Açık bir şekilde yasaklamada ise tek bir ibare kullanmak zorunluluğu vardır. Beşinci olarak açıkça yasaklama ve sakındırmada bir tür özendirme söz konusudur. Nitekim biri şöyle der. Kınama özendirmedir. Şair de şöyle demiştir. Kınamayı bırak çünkü kınama özendirir. Düzeltmek için kınayan aslında bozar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu anlamda şöyle buyurmuştur. Hayvan gübresini ufalamalar yasaklansa mutlaka ufalarlar ve şöyle derlerdi. Bunun yasaklanmasının bir sebebi olmalı. Bu konuda gösterilecek en bariz misal, Adem Aleyhisselam ile Havva aleyhisselam yasak acilinin meyvesini yemelerdir. İlim öğreten kişi, öğrencileriyle ilişkisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnek almalıdır. Çünkü Allah Teala onu eğiterek şöyle buyurmuştur, de ki, öğrettiklerim için sizden ücret istemem. Şura 23. Bundan hareketle ilim öğrettiği kimselerden hiçbir maddi beklenti içinde olmamalı ve şunu bilmelidir ki ilmini dünyevi bir çıkar karşılığında satan kimse Allah Teala'nın hükmüyle çatışmış olur. Çünkü Allah Teala mal ve serveti yiyecek ve giyecek edinmek için bir hizmetçi bunları beden için bir hizmetçi bedenin nefis için hizmetçi nefside de ilim için hizmetçi kılmıştır. Görüldüğü üzere ilim Hizmet eden değil, hizmet edilendir. Mal mülk ise hizmet edilen değil, hizmet edendir. Bu yüzden ilmini para kazanma aracı gibi kullanan biri, hizmet edilmesi gereken bir şey, hizmet edilmemesi gereken bir şeyin hizmetçisi kılmış olur. Evet, Allah izni verirse cahilleri ilmin bazı hakikatlerine men etme ve onları belli bir anlayış miktarlarıyla sınırlama zorunluluğu. Başlığıyla devam edeceğiz. Subanı Kerlam öbeyandik ve eş ödenle ilahilen tavatikkel aşırı kerek ve İafur gevetu bilek.